Bir kumandan farz ediyoruz. Elindeki kamerayla nöbet tutan askerleri kontrole gidiyor. Ve iki askerin nöbette uyuduğunu görüyor. Ve onların bu hallerini kamerasıyla çekiyor. Bu olayda ilim kameradaki kayıttır ve kumandanın bu iki haylaz askerin halini bilmesidir. Malum ise, bu iki askerin uyumasıdır. Sorumuz yine aynı. Kumandan kameraya çektiği için mi askerler uyudu? Yani malum olan askerlerin uyuması ilme mi bağlı? Yoksa askerler uyuduğu için mi kumandan onları öylece çekti? Yani ilim olan kumandanın bilgisi ve kameraya kaydetmesi maluma mı tabi? Elbette kumandanın bilgisi ve kamera kaydı askerlerin haline yani ilim maluma tabidir. Kumandan bildiği ve onların bu suç halini kaydettiği için onlar uyumadı. Bilakis onlar nöbette uyudukları için kumandan bildi ve onları öylece kaydetti. Acaba kumandan ertesi gün nöbette uyuyan o iki askeri yanına çağırarak bir gün önceki hallerini onlara seyrettirse ve onlara dese ki, niçin nöbette uyudunuz? Niçin askerlik kanunlarını çiğnediniz? Bu yaptığınız bir suçtur, ceza göreceksiniz. Acaba bu azarları işiten askerler diyebilirler mi ki, kumandanımız, nöbette uyuma suçunu senin yüzünden işledik. Bu suçu bize sen işlettin. Çünkü sen bizi kamerayla çektin. Eğer sen bizi çekmeseydin, biz uyumazdık. Elbette diyemezler. Çünkü kaidemiz şuydu. Kumandanın ilmi, malum olan askerlerin uyumasına tabidir. Bir daha tekrar edersek, kumandan bildiği için onlar uyumadı onlar uyuduğu için kumandan onları öyle bildi ve öylece kaydetti. Eğer onlar diğer askerler gibi uyumasaydı, kumandan onları uyumaz bilecek ve öylece kaydedecekti. Şimdi şunu farz edelim ki, bu kumandan aynı zamanda Manevi bir kumandan olsun ve zamanda yolculuk yapabilsin. Yarına ve diğer günlere daha o günler gelmeden geçebilsin ve o günlerde yaşanacak olayları daha yaşanmadan bilsin. İşte bu kumandanın bir ay sonraya yolculuk yaptığını ve yine nöbette uyuyan iki askeri kamerayla kaydettiğini ve tekrar bugüne döndüğünü farz ediyoruz. Ve bir ay sonra tam o kumandanın gördüğü ve kaydettiği gibi o iki asker uyudu. Yani kumandanın olacağını bildiği şey oldu. Ve kumandan uyuyan o iki askeri yanına çağırarak bir ay önce yaptığı çekimi onlara seyrettirdi ve onlara dedi ki, ''Bakın ben sizin nöbette uyuyacağınızı bir ay önceden biliyordum. Hatta bu halinizi kameramla çekmiştim.'' Acaba o askerlerin kumandana şöyle deme hakları var mıdır? Kumandanım, o zaman suçlu sensin. Niçin bizi ayakta çekmedin ki? Eğer sen bizim uyuyacağımızı bilmeseydin ve uyuduğumuzu kaydetmeseydin, biz uyumazdık. Cezamıza razı değiliz. Elbette diyemezler. Zira kumandanın bilgisi ilimdir ve malum olan askerlerin uykusuna tabidir. Askerler, kumandanları bildiği ve kaydettiği için uyumadılar. Bilakis zamanlarda gezebilen bu kumandan, kendi zamanından bir ay sonraya gitti, onların bu vaziyetlerini gördü ve onları kaydetti. Başka bir ifadeyle, onları nöbette uyutan şey, kumandanın bilgisi değildir. Tam tersine, kumandanın bilgisi, onların uyumayı tercih etmelerine ve uyumalarına tabidir. Eğer onlar uyumayı tercih etmeseydiler, kumandan da onları bu şekilde kaydetmeyecekti. Aynen bu misalde olduğu gibi, ezel ve ebedin kumandanı olan Allah da, zaman ve mekandan münezzeh olduğu için bütün zamanlardaki hadiseleri şu anda oluyormuş gibi görmekte ve bilmektedir. Bu hakikati ezeliyet bahsinde işlemiştik. İşte Allah bizim cüz'i irademizle işleyeceğimiz bütün fiilleri kameraya çekmiş, yani ilminin bir ünvanı olan kader defterlerinde kaydetmiştir. Acaba misalimizdeki nöbette uyuyan askerlere benzeyen günahkar birisi, Allah bildiği için ben günah işliyorum. Suç Allah'ın bilmesidir. Eğer bilmeseydi bunları işlemezdim dese, misaldeki askerler gibi gününç bir duruma düşmez mi? Hem nasıl oluyor da misaldeki kumandanın Askerlerin uyumasında hiçbir müdahalesi ve suçu olmadığını fark edebilen insan bu misalden hiçbir farkı olmayan kainatın kumandanı olan Allah'ın kaydına ve bilgisine kendi suçunu yüklemeye çalışır buna şaşılır.